Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da e, Hukuk Güvenliği programında bugün e, Türkiye'nin yani Selahattin Demirtaş'la ilgili bir karar olmasına rağmen Türkiye'nin hukukla, yargıyla ve e, demokrasiyle sınavını konuşmak zorunda kalacağız. Çünkü e, bugün e, medyanın her yerinde, siyasetin her noktasında, hukukçuların her her adresinde konuşulan Selahattin Demirtaş kararı e, aslında Türkiye'nin işte anayasasında yazılı, hukuk devleti olma yargısında yazılı işte yargı kimsenin emir ve talimat veremeyeceğine ilişkin bağımsız yargısıyla ilgili ve dolayısıyla hukuk hukuk devleti bağımsız yargı da e, demokrasinin sacayaklarını oluşturan temel ögeler olduğu için Türkiye'nin demokrasiyle eee imtihanı E, bu karar. E, Sayın Cumhurbaşkanı yine e, bu karar bizi bağlamaz dedi. E, nasıl bağlamaz? E, işte e, Anayasamızın başında hukuk devleti diyor. E, nasıl bağlamaz? Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasında ulusal üstü veya uluslararası e, insan hakları sözleşmeleri düşünüyoruz. E, İç hukukla çeliştiği zaman hatta bunu kabul eden insan hakları sözleşmelerini kabul edilen yasalar hakkında anayasaya aykırılık bile ileri sürülemeyecek ama bir çelişme olduğu zaman ulusal, ulusal üstü insan hakları sözleşmeleri normları ve bu normları yorumlama tekeli olan yetkisini kabul ettiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları geçerli olacak. Şimdi bu kararlar e, elbette değişik nitelikte olabilir ama verilen bu karar eğer bir hukuk devletiysek, eğer biz anayasanın 90. maddesini ortadan kaldırmadıysak e, bu kararla ilgili e, devletin yükümlülükleri var. E, pozitif yükümlülükleri var. Ve e, devletin üstünde tepesinde bulunan yetkililerin başta Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere e, Türk Ceza Kanunu 277. maddesinde yer alan adil yargılamayı etkilememe gibi sorumlulukları var. E, bu nedenle bütün bunları e, hem davanın Selahattin Demirtaş'ın davalarının avukatlarından olan hem de İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi'nden Olan arkadaşımız Benan Molu ile konuşacağız. Hoş geldiniz Benan Hanım bize zaman ayırdığınız için. Merhaba çok teşekkür ederim. İsterseniz bu yani adeta etrafı davalarla sarılmış, kuşatılmış olan işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı olmuş bir Türkiye'deki siyasi partinin genel başkanlığı, eş başkanlığını yapmış bir. Ve milletvekili olmuş Selahattin Demirtaş'la ilgili e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecine giden e, aşamaları bir özetini yapalım. Ve elbette tabii ki e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği son karar, bu son kararın içeriği ve niteliği ve bu son kararla ilgili önümüzde yaşayacağımız hukuksal ve siyasi süreçleri sizinle konuşalım. Sizin az önce söylediğiniz gibi gerçekten etraflı davalarla sarılmış, kuşatılmış bir kişi Selahattin Demirtaş. Ülkenin en büyük ikinci muhalefet partisinin HDP'nin eski eş genel başkanı olarak hem milletvekilliği döneminde hem de eş genel başkanlığı döneminde yaptığı açıklamaları ve katıldığı eylemler sebebiyle hakkında çok sayıda fezleke düzenlenmişti ve özellikle 17 yaşında Özellikle Haziran seçimleri sırasında yaptığı seni başkan yaptırmayacağız açıklamasından sonra bütün şimşekleri üstüne çaktı ve çekti. Ve bizim açımızdan bütün bu davalarla kuşatılmasının başlangıcı bu seni başkan yaptırmayacağız açıklamasıydı. O tarihten sonra bütün baskıların giderek arttığını görüyoruz. Ve o açıklamadan sonra başına gelenler aslında insan Hakları Mahkemesi kararına konu olan bu. Olaylar silsilesinde ve hatta ondan sonrasındaki insan Hakları Mahkemesi'nin ilk kararından sonrasına da kapsayan bir silsileye ilişkin. Çok sayıda dediğim gibi ifade özgürlüğü kapsamında kalan, toplantı gösteri özgürlüğü kapsamında kalan açıklamaları ve eylemleri sebebiyle dava açıldı. Fezlekeler hazırlanmıştı. dokunulmazlıkların anayasaya aykırı bir şekilde kaldırılmasından sonra da, ki İnsan Hakları Mahkemesi kararında da bundan bahsediyor, gözaltına alınıp tutuklanmalarının önü açılmıştı. Ve bu bağlamda da 4 Kasım çok, 2016. Çok, çok, çok özür dilerim. Yani siz bunları açıkladınız. Bir de şunu da söylemek istiyorum doğrusu. Demirtaş uzun süredir Edirne cezaevinde tutuklu. Evet. Ama İstanbul'da, Diyarbakır'da, Ankara'da, Mersin'de, Ağrı'da ve Türkiye'nin birçok yerinde işte bu kuşatma dediğimiz davalar var. E, ve bu davalara e, Edirne gibi e, neredeyse ülkenin en uzak noktasından e, savunma yapmaya, ulaşmaya sesini duyurmaya çalışıyor. Bunu da Bu çerçeve içine koymak istedim doğrusu bu panoramayı evet. tamamlamak için. Bu çok önemli çünkü gerçekten de dediğiniz gibi Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde hakkında açılmış birden fazla dava var. Bunların bir kısmı birleştirildi, bir kısmı ayrı ayrı yürütülüyor, bir kısmı e, işte belki daha sonrasında bu kararların uygulanmamasını sağlamak amacıyla bir kenarda bekletiliyor. E, o yüzden Aslında mahkemenin büyük dairenin verdiği karar buna da cevap olabilecek nitelikte bir karar. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra HDP'li milletvekillerine yönelik düzenlenen 4 Kasım 2016'da düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanmıştı Selahattin Demirtaş ve orada mahkeme kararında da belirtildiği gibi e, örgüt üyesi olmak, örgüt liderliği yapmak gibi böyle çeşitli değişken suçlarla e, suçlanıyordu. Ondan sonrasında biz e, bu karara ilerliyoruz. İtiraz edildi, Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi e, başvuruya açıkça dayanaktan yoksun buldu. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin çok uzun bir süre e, karar vermemesi sebebiyle biz zaten başvuruyu Şubat 2017'de insan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştık. Daha sonrasında Anayasa Mahkemesi'nin e, kararı geldi. Şubat 2017'de yaptığımız o insan Hakları Mahkemesi başvurusu ile ilgili insan Hakları Mahkemesi 20 Kasım e, 2018 tarihinde e, bir karar vermişti. Ve o verdiği kararda e, ilk etapta tutuklamanın e, makul bir şüpheye dayandığını, e, bu delillerle tutuklanabileceğini aslında söylemişti. Ama şunu söyledi, e, muhalif bir milletvekili olarak ve cumhurbaşkanı adayı olarak gerekçesiz bir şekilde bu kadar uzun süre cezaevinde tutulması e, özgürlük ve güvenlik hakkının başka bir boyutunun ihlalidir dedi. Ve yine bununla bağlantılı olarak Türkiye tarihinde ilk defa Türkiye'ye karşı verilen bir e, davada ilk kez siyasi ve siyasi amaçlarla susturulmak ve cezalandırılmak ve muhalefetin demokrasinin bastırılması amacıyla tutuklandı kararı verildi. Sözleşmenin 18. maddesinden ve ayrıca yine muhalif bir milletvekili olarak tutuklu olduğu dönemde e, parlamenter faaliyetlerini yerine getiremediği, parlamentodaki faaliyetlerini yerine getiremediği gerekçesiyle serbest seçim hakkının ihlaline karar verildi. Bu da yine... Sadece Türkiye özelinde değil tüm Avrupa Konseyi ülkeleri içerisinde ilk defa bir milletvekilinin tutukluluğuna ilişkin ve onun e, seçmenlerini temsil edememesiyle ilgili servet seçim hakkından verilen ilk ihlal kararı oldu. Bir de biz özür, bu... <gülüyor> Bir de özür dilerim. Sanıyorum yani bu siyasi taciz olarak hukuki bakımdan nitelenen e, 18. madde ihlali Türkiye'nin dışında bir tek Azerbaycan'la ilgili verilen bir karar var sanıyorum AHİM'in bunca yıllık tarihinde. Başka ülkeler de var. Rusya var, Ukrayna var, yani Gürcistan var, başka ülkeler de var. Ama bir milletvekilinin tutukluluğu bağlamında aslında Türkiye'ye karşı olarak verilen karar. ilk ihlal karar yoksa daha öncesinde başka ülkelerle ilgili olarak da verilmişti. Ama, ama onun dışında e, büyük daire olarak Türkiye'ye karşı olan ilk karar. Genel olarak 18. madde bakımından büyük dairelerde de 3. karar. Daha önce bir Gürcistan ve Rusya kararı var yine büyük daire ile ilgili. E, bizim buradaki verilen ihlal kararlarından e, aslında memnunduk. E, ama ihlal verilmeyen maddeler vardı, şikayetlerimiz vardı. Onun dışında... 18. maddede sürecin e, biz 7 Haziran 2015'ten başlaması yani e, seni başka yaptırmayacağız söyleminden sonra başlatılması gerektiğini düşünüyorduk. Bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinden değil. O yüzden kararı büyük daire taşıdık. Biz de itiraz ettik. Hükümetle verilen ihlal kararları bakımından bir itiraz da bulundu ve e, 20... Eylül 2019'da İnsan Hakları Mahkemesi önünde bir büyük daire duruşması yapıldı. Orada zaten bazı sorular soruldu. E, oradaki 17 hakim tarafından aralarında e, Türkiye'nin hakimi Saadet Yüksel'in de e, bulunduğu 17 hakim tarafından. Biz orada sorulan sorulardan aslında büyük daireden böyle bir karar çıkacağını bekliyorduk. Ama 22 Aralık 2020 tar 2020 tarihinde çıkan e, kararın bu kabar sadece demirtaşın dışında da yani tüm Türkiye toplumunu neredeyse ilgilendirebilecek e, bu kadar e, ağır bir e, karar olmasını açıkçası detaylı diyeyim daha doğrusu bir karar olmasını e, beklemiyorduk. Bu karar da içerisinde sadece Türkiye için değil yine bütün konseymis ülkeler için çok sayıda ilki barındırıyor. E, ve dediğim gibi sadece Selahattin Demirtaş'la ilgili değil. E, Toplum Kongresi'nden eee kayyım atanan tutuklanan diğer HDP'li milletvekillere ve HDP milletvekillerine ve aslında e, örgüt üyeliğinden ya da barışçıl açıklamaları eylemleri sebebiyle örgütle bağlantılı suçlardan yargılanan yüz binlerce insanı etkile etkileyecek bir e, karar çıktı. O anlamda çok çok güçlü e, bir karar. Herkes ilgilendirmesi açısından. Özür dilerim. Burada beklemiyorduk derken kararda hakikaten haksız olan fazla olan siyasi olan Türkiye aleyhine bir şey mi var yoksa bu tablo içinde yani çok fazla ummuyorduk diye mi bir niteleme yaptınız onu da şöyle de. açayım onu hemen ee, biz haklılığımızdan ve bütün burada bütün bu süreç boyunca 4 yıldır hatta daha öncesini de kapsayacak şekilde hukuka aykırı bir ve siyasi bir durum olduğunun çok farkındayız. Biz bunun bilincindeydik. Ama mahkemenin bunu bu kadar açıklıkla söylemeye yanaşıp yanaşmayacağına dair endişelerimiz vardı. Ve mahkeme gerçekten bizim bu endişelerimizi haksız çıkartacak bir şekilde, hiç açık kapı bırakmayacak bir karar verdi. Ve yani o kadar iyi yazılmış... O kadar her şey öngörülerek yazılmış bir karar ki bugün Cumhurbaşkanı'nın ya da İçişleri Bakanı'nın bu kararın bir anlamı yoktur, uygulamayacağız, e, serbest bırakmayacağız demesini diyebileceğini aslında öngörerek yazılmış ve kararın yayınlanmasından sonra verilebilecek bütün tepkilere kararın içinde halihazırda cevap verilmiş bir karar. E, böyle bir e, yola gitmesini, gitmesini beklemiyorduk açıkçası. Mahkemenin bizi o anlamda çok olumlu bir şekilde ve çok güçlü bir şekilde şaşırttı. Zaten bu konuda daha evvel Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve değişik iktidar yetkililerinin, hükümet yetkililerinin de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları konusunda bu karar bizi bağlamaz. Hatta bu siyasi iktidar tarafından anayasaya konulmuş... Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları da karara bağlamasına ilişkin düzenlemeden sonra Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili de bu karar bizi bağlamaz açıklamaları yapıldı. Bu bakımdan verilen bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı aleyhinde Sayın Cumhurbaşkanı ve İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları bu dosyanın dışında bir noktaya gelmiştir. Ve bu, bu, bu nokta, bu eşik tehlikeli bir eşiktir. Yani artık bu tartışmalar sonu, sonucunda Türkiye, hukuk devleti olmaya, bağımsız yargının sürdüğü bir toplum olmaya mı devam edecek? Yoksa bütün yargı reformu, hukukta yeniden reform Laflarının arkasından gelen e, felaketler zinciri gibi hukuktan, demokrasiden ve bağımsız yargıdan uzaklaşan bir toplum ve devlet haline mi geleceğiz? Böyle bir sürecin eşiğindeyiz. Dilerim ki bu hatalardan hem Sayın Cumhurbaşkanı hem işte e, iktidarın, hükümetin bakanları başta Süleyman Soylu olmak üzere dönerler. Çünkü bu hakikaten bu toplumun, bu devletin geleceğiyle ilgili bir eşiktir. Ve bu eşiğin e, yani anayasadaki bu kadar açık düzenlemelere rağmen yani başta hukuk devleti düzenlemesi, anayasanın 138. maddesi düzenlemesi, anayasanın 95. maddesindeki çok açık düzenlemelere rağmen bu açıklamaların yapılması hakikaten bu anayasayı tanımıyoruz anlamına gelebilecek tehlikeli bir e, işaret olarak görüyorum. Evet kesinlikle öyle zaten kararda da buna dikkat çekiliyor özellikle 18. madde bölümünde. Şimdi aslında burada çok böyle en başından itibaren e, yargının e, nasıl talimatlar e, alınarak siyasi bir şekilde yönlendirildiğine ilişkin e, çok ciddi doneler var. Bu aslında dokunulmazlık süreciyle başlıyor. İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki e, Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bir anayasa değişikliğine gidildi ve anayasanın 83. maddesindeki e, dokunulmazlıkların kaldırılmasına e, ilişkin olarak bütün usulü güvenceler yok sayılarak bu insanların dokunulmazlıkları kaldırıldı Bütün temeli aslında bizim en başından beri söylediğimiz ve istediğimiz gibi buradan itibaren kuruyor. Ve diyor ki bu kanun Venedik Komisyonu'nun, İnsan Hakları Komiseri'nin, diğer uluslararası hak örgütlerinin de söylediği gibi e, anayasal değişiklik prosedürünün usulünün kötüye kullanılmasıyla e, getirilen bir değişiklik oldu. Ve milletvekillerinin, özellikle HDP'li milletvekillerinin, gözaltına alın tutuklanmalarına sebep oldu diyor. Bu da şeyi söylemek istiyorum. Bana çok ilginç gelen e, bir nokta oldu bu. E, bizim bu karar e, Avrupa Konseyi'deki, İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki pardon, 17 e, hakimin, 16'sının oy birliğiyle alındı. Bir kişi karara sadece muhalefet dışarı düştü. O da bizim hakimimiz, milli hakimimiz Saadet Yüksel. Saadet Hanım buradaki dokunulmazlık değişiklikleriyle ilgili olarak, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili olarak ya sadece HDP'lilerinki kalkmadı ki kararda da söyleniyor. CHP'lilerinki de kalktı, onlar da tutuklandı diyor. Aslında hem HDP'ye özellikle ve daha sonrasında CHP'ye de sirayet eden muhaliflere yönelik bir ciddi baskı mekanizmasının işletildiğini milli hakim de bu şerhiyle aslında Onaylamış oluyor. Daha sonrasında buna bağlı olarak yani dokunulmazlıkların hukuka aykırı bir şekilde kaldırılmasından sonra verilen tutuklama gerekçelerine bakıyor. Oradaki hak ve orada da teker teker Demirtaş'a isnat edilen, buna HDP'nin attığı ve 6-8 Ekim E, olaylarına sebep verdiği, insanların ölümünden sorumlu olduğu, bu e, ölümleri, cinayetleri azmettirdiği iddiasıyla ilgili delilleri, Demokratik Toplum Kongresi gibi yasal bir e, kuruluşun, bunun altını çiziyor mahkeme, yasal bir kuruluşun faaliyetlerinde bulunmanın ya da e, milletvekili olarak meclis içinde ya da dışında söylediği, kamuoyunu rahatsız edebilecek, tartışma yaratabilecek delillerin tamamının ifade özgürlüğü kapsamında, olduğunu söylüyor. Rahatsızlık yaratsa ya da polemik yaratacak etkisi olsa bile. Ve burada şunu söylüyor. Venedik Komisyonu'nun ve diğer uluslararası kurumların özellikle Türkiye'deki ceza kanunlarına ilişkin 216. madde, 299. madde, 301 ve 304. madde ile ilgili değerlendirmelerine yer veriyor. Ve diyor ki Türkiye'de ifade özgürlüğünü ve barışçıl eylem hakkını kullandığı için yasal eylemlere katıldığı için tutuklanan ve örgüt üyeliğiyle suçlanan insanların bu delillerle, bu suçlamalarla suçlanabilmeleri mümkün değil diyor. Ve ilk defa bir büyük daire kararı olarak ve daire kararlarında da benzer bir şey görüyoruz. İlk defa insan Hakları Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesinin öngörülebilir bir düzenleme olmadığı, belirsiz olduğu ve insanlara herhangi bir usulü güvence sağlamadan, makul bir şüphe olmadan tamamen dediğim gibi sözleşmede korunan hak ve özgürlüklerin kullanımı sebebiyle örgüt üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandıklarını söylüyor. E, ve bu sebeple e, ceza kanunun 314. maddesiyle ilgili çok önemli e, açıklamalar, değerlendirmeler var mahkeme tarafından yapılan. Bu sebeple de bu suçlamayla bağlantılı olarak bir makul şüphede olmadığı için tutuklanmasının mümkün olmadığını söylüyor. Kanunun, sözleşmenin aradığı bir kanun niteliğini e, taşımadığını söylüyor. Bu dediğim gibi mahkeme tarihinde ilk defa yapılan bir değerlendiriyor, 314. maddeyle ilgili olarak. 2016'dan bu yana Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu farklı madde maddeleri bakımından mahkeme bu öngörülebilir değil, çok belirsiz, çok geniş yorumlanıyor diyerek hem Yargıtay hem Anayasa Mahkemesi kararlarının içtihatlarını eleştiriyordu. Ama ilk defa burada Ee, nispeten zara kolu kararında da bunu birazcık girmişti. Ee, Barış Akademisi Akademileri ile ilgili tutuklama e, kararındaki ECK operasyonu kapsamında. Ama burada ilk defa bu kadar geniş bir şekilde bunu değerlendiriyor. Ve buna bağlı olarak da e, hukuka aykırı bir şekilde kaldırılan dokunulmazlıklar, e, öngörülmeyen belirsiz bir kanunla verilen örgüt üyeliği, E, dayalı olarak verilen tutuklama kararı ve bunun devamının kendisinin gerekçesiz kararlarla uzun süre sürdürülmesi sebebiyle faal meclis faaliyetlerine de katılamaması gerekçesiyle serbest seçim hakkında ihlaline karar veriyor. ve Bütün bunları bir bütün olarak değerlendirip hem e, bu ...dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinin başından... insan Hakları Mahkemesi'nin daire kararına kadar olan süreci... ...bir bütün olarak değerlendiriyor. Hem de bizim açımızdan en önemli olan kısmı... ...daire kararından sonra bu insan Hakları Mahkemesi kararının... ...nasıl uygulanmadığını ve uygulanmamak için neler yapıldığını anlatıyor. Diyor ki daire bir karar verdi 20 Kasım 2018 tarihinde... ...bunun üstüne Cumhurbaşkanı açıklama yaptı... ...biz bu kişiyi serbest bırakmayacağız diye... Bir anda başka bir istinafta pardon yerel mahkemede olan bir dosyası istinafta apar topar onanda hükümlü hale getirildi. 48 aylık ceza. Tam bu ceza mahsup edildi serbest bırakılacak denilirken yine Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ve bunun üstüne tekrar ikinci kere 20 Eylül 2019 tarihinde tutuklandı. Mahkeme normal şartlarda şunu söyleyebilirdi, biz ikinci tutuklulukla ilgili yani 20 Eylül 2019 tarihinde yapılan başvuruyla ilgili de Anayasa Mahkemesi'ne ve İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Bu başvurular mahkemenin önünde bekliyor şu anda, her iki mahkemenin önünde de. Şunu diyebilirdi mahkeme, benim önümde zaten ikinci tutukluluk başvurusu var, bekliyor, ben bununla ilgili bir şey söylemeyeyim diyebilirdi. Nitekim Milli Hakim Saadet Yüksel de bu konuda şerh düşmüş ve e, zaten bizim önümüzde bekliyor, niye buraya girdik ki bu büyük dairenin konusu değil e, demiş. Fakat mahkeme işte az önce söylediğim gibi açık kapı bırakmamak için şunu söylemiş, ikinci tutukluluk, birinci tutukluluğun bir devamı niteliğinde çünkü burada sadece 4 Kasım 2016'daki deliller olduğu gibi muhafaza edilmiş. Sadece ceza kanununun maddeleri değiştirilerek farklı bir suç isnadı yoluna gidilmiş. Dolayısıyla burada aslında verilen bu karar ikinci tutuklamayla ilgili e, olarak başvurucunun tutuklamalarını da ilgilendiren bir durum teşkil ediyor e, demiş. Ve bu yüzden de ilk defa yine e, sadece Türkiye ile ilgili de değil yine bütün mahkeme kararları bağlamında ilk defa ikinci tutukluluğu da dahil ederek açık açık Sözleşmenin 46. maddesi altında bu kişi serbest bırakılmalıdır dedi mahkeme. Daha öncesinde çok az sayıda e, Şahin Alpay'da da söyledi, Mehmet Altan kararında da söyledi, işte e, Demirtaş kararında da, Kavala kararında da, ilk Demirtaş kararında da, Kavala kararında da söylemişti serbest bırakılmalı diye. Burada da bunu tekrarlıyor fakat bir adım ileri gidiyor ve diyor ki ikinci tutukluluk sebebiyle şu anda tutuklu, Buna da son verilmeli diyor. Bu açıdan şimdi, çok kolay bizim için. Şimdi Uluslararası Mahkeme bu e, nitelemeleri ve bu geniş kapsamlı değerlendirmeyi yapıyor. Ama e, belki ikinci bölümde tekrar bunu konuşacağız. Aslında Ankara 19. Ağır Ceza Maskemi'sinde devam eden e, yargılamada gerek e, ilk tutuklama Gerekse ikinci tutuklama bütün vakaların bulunduğu bir bütün ve bizim iç hukuk açısından Ceza Muhakemleri Kanunu'nun 225. maddesi mahkemenin sonuçta vereceği hükmün iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faile hakkında verilir diyor. Mahkeme fiilin nitelendirilmesine iddia ve savunmalarda bağlı değildir diyor. Şimdi... İlk e, daire kararını hatırladığım kadarıyla e, e, dikkat edersek burada tutuklamayla ilgili birinci iddianamenin yani e, 19 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasının tüm vakalarını değerlendirerek bir ihlal kararı vermişti ve hatta ben Cumhurbaşkanı'nın işte bizi bağlamaz şeklindeki açıklamasından sonra Doğrusu Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir tahliye kararı vereceğini düşünmemiştim. Hı hı. Bu tahliye kararını verdi bir anlamda dairenin bu kararını uydu, uyguladı. Ama aynı dosyadan, aynı vakalarla yani Ceza Muhakemeleri Kanunu 225. maddedeki sayılan vakalar bütününün içinden yeni bir dosya çıkarıp yani bu zaten... Usul kurallarına da aykırı yani aynı davadan yeni bir dava açılamaz yeni bir tutuklama kararı verilemez çünkü 223. madde belli yani önceden bir dava açılmışsa açılan ikinci dava konusunda red karar verilir ama bütün bu iç hukuk düzenlemelerine rağmen de kanundaki açık düzenlemelere rağmen de yeni bir dosya açıp adeta aynı dosyanın içinden yeni dosya yavrulaması için ...yaparak ondan... ...tutuklama kararı verdi. Dolayısıyla... Evet. ...bana göre... ...büyük dairenin... ...bunu da değerlendirmesi hukuki bakımdan... ...çok haklı diye düşünüyorum. İsterseniz siz de... ...bu konuya ilişkin bir şeyleri söyleyin. Müzik karası verelim... ...sonra ayrıntıyla tekrar konuşmaya devam edelim. Ben sadece şunu... ...küçük bir düzeltme yapayım. Daire kararında... ...bu delillere girilerek... ...bir ihlal kararı verilmemişti aslında... Ve mahkemenin verdiği yani 19 Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararının da orada tarihine bakmak gerekiyor aslında. Bu zamana kadar biz defalarca serbest e, bırakılması için itirazlarda bulunduk, tahliye taleplerinde bulunduk. Bunların hepsi e, reddedildi hiçbir gerekçe gösterilmeden. Fakat biz ne zaman insan hak mahkemesi büyük dairesi önünde duruşma yapacaktık. Bu tarih açıklandı. Duruşmadan 12 gün önce serbest bırakıldı Selahattin Demirtaş. Yani aslında e, mahkemenin kararına, insan hakları mahkemesinin kararına e, bir uyma e, gibi yorumlayamayız bence bunu. Bu da e, daha büyük daire öncesi verilen bu tahliye kararının kendisi de aslında başka bir... E, amacı gösteriyor. Yani oradaki bu zamana kadar tuttuk, bakın siz daire, büyük daire duruşması yapacağınız zaman biz bu kişiyi bırakıyoruz e, dediler. Çünkü zaten halihazırda hazırda hükümlü hale getirmişlerdi. Bunlar da aslında 18. madde ihlalinin olduğunu, yeni şekillerde e, devam ettirildiğini, yenilerinin işlendiğini gösteren silsilenin bir e, bütünü. Dolayısıyla ben bunu... Uyulduğunu e, düşünmüyorum. Nitekim zaten az önce sizin söylediğiniz gibi bir yavrulama e, şeklinde bir başka bir e, soruşturmayla hemen şüphelisi dahi olmadığı bir soruşturma kapsamında tekrar tutuklandı. Benzerini Kavala sürecinde de gördük ya da başka dosyalarda da e, görüyoruz. Bunu artık hükümetin e, bu kararların uygulanmaması için geliştirdiği bir taktik olarak görebiliriz. Ama neyse ki e, hem insan Hakları Mahkemesi, Büyük Dairesi bu taktikleri tıklamaya, Nakit içerisinde yemedi, inandırıcı bulmadı. Ee, hem de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi e, bunları hiçbir şekilde inandırıcı e, bulmuyor. Evet, şimdi o zaman bir müzik arası verelim hmm. e, ve bu müzik arasından sonra tekrar e, konuşmaya devam edelim. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. Ve e, bugünkü konuğumuzun İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi'nden Ee, ve insan hakları hukukçusu diyelim ee, arkadaşımız e, Ben Ammolu olduğunu bir kere daha anımsatayım. Ee, ben Ammolu'yla e, son e, Selahattin Demirtaş kararını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği Selahattin Demirtaş kararını bu kararın dayanağı olan e, tutuklamaları e, dosyaları ve bunların içeriklerini Dolayısıyla bu kararla e, kalmayıp Türkiye'nin e, aslında hukuk devleti bağımsız yargıyı halen koruyan ulusal üstü insan hakları sözleşmelerine saygılı e, yani rotası Avrupa olacaktır denilen bir e, toplumda e, rotamızın nereye gideceğini belirleyecek bir eşik olduğunu söyleyip konuşuyorduk. Evet ben Hanım devam edelim. Şimdi 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyada verilen tahliye kararını bu aşamada esasen aman tahliye olmasın diye İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararının Sırrı Süreyya Önder'le birlikte evet. İstinaf Mahkemesi'nde kesinleştirilerek hüküm haline getiriliş sürecini ve aynı vakalarla belki de bu vakaları e, önceki daire kararı incelemedi dediniz ama e, CMK'daki yani ceza muhakemesi kanunundaki tutuklamayı, ilk tutuklamayı değerlendiren, tutuklama anındaki durumu değerlendiren e, işte suç olguları dediğimiz olguları, değerlendirmek durumunda olduğu için bu olgularla verilmiş bir ihlal kararını ama bu olgulara rağmen yine bu olguların içinden başka bir tutuklama kararı çıkarılmasını ben yorumlamıştım. Siz de orada kısmen farklı bir yorumlama yapmışsınız Ve şimdi son Büyük Daire kararının önemli ana başlıklarını bir kere daha hatırlatalım. E, bu karar e, işte e, yine bir e, iktidar sözcüsü konuştu dedi ki bu kararı e, işte hukuk kurumları değerlendirecektir. Acaba e, mahkemeler e, bu kararı iktidarın yani başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına rağmen anayasanın 95. maddesinin son fıkrasını dikkat alarak Anayasanın 138. maddesindeki yargı mercilerine, mahkemelerine müdahale edilmeyeceği hükmünü dikkate alarak e, uygulayacaklar mı, uygulamayacaklar mı e, göreceğiz. Dilerim ki daha evvelki olduğu gibi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu bizi bağlamaz sözlerine rağmen uyulan mahkeme kararları gibi olsun ve bizim e, demokrasi ve hukuk devletiyle ilgili umutlarımızı yeniden tazelesin. Eğer buna rağmen bu karara uyulmaz ise e, neler yaşayacağız e, ve e, 1950'den beri imzaysız olduğumuz, daha sonra yetkisini kabul ettiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bunların içinde bulunduğu konsey, konseyin e, bakanlar komitesi, meclisi e, ne yapacak, nasıl bir süreç yaşayacağız bunları bize anlatır mısınız? Şimdi bu karar daire karar, büyük daire kararı sözleşmenin 46. maddesi ve anayasanın 90. maddesi uyarınca e, hepimiz açısından kesin ve bağlayıcı bir karar. E, hatırlarsınız daire kararından sonra bu karar kesin değil diye itiraz etmişlerdi. O yüzden uygulanmasına gerek yok denmişti. E, hepimiz mahkeme... derken özür dilerim Ben Hanım, hepimiz derken yurttaşları, mahkemeleri, yargıyı, yargının bütün kurumlarını yani HsK dahil olmak üzere Yargıtay dahil olmak üzere Anayasa Mahkemesi dahil olan yürütmeyi, yürütmeyi derken başta Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı İçişleri Bakanı ve diğer bakanları yani bir Cumhuriyet Devleti'nin bütün ertlerini de yurttaşlar gibi bağlayan bir karar olduğunu söylüyoruz değil mi? Evet aynen öyle. Özellikle e, son 2 gündür sürekli buna karşı çıkan kişiler olarak başta Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olmak üzere herkese bütün yargıyı Ankara 19 Ağır Ceza Mahkemesi'ni e, ikinci e, tutuklamayı gerçekleştiren Ankara, e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ve gerekli bütün e, ilgili bütün mahkemeleri herkesi kapsayan, ilgilendiren, onları bağlayan bir karar. Şimdi daire kararından sonra kesin değil denerek bu yerine getirilmemişti. Ama büyük daire kararı bakımından buna imkan tanıyabilecek bir düzenleme yok. Karar gerçekten kesinle bağlayıcı. O yüzden biz zaten dün tahliye talebinde bulunduk ikinci tutukluluk dosyası için. Bir de karar bütün delilleri teker teker çok kapsamlı bir şekilde çürüttüğü için Aslında şu anda Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi önünde görülen davada da Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı verilmesi gerekiyor. Ve bu delillere dayanılarak açılan diğer e, davalarda beraat kararı, soruşturma aşamasında olanlar bakımından da takipsizlik kararı verilmesi gerekiyor. Bütün bunlar için zaten ye, ye, bütün hazırlıkları yapıyoruz. İlgili dosyalara da. sunacağız bu taleplerimizi ve bunu bu sağlanana kadar er ya da geç bununla ilgili mücadele etmeye de devam edeceğiz. Burada aslında mahkemenin... E, ikisi, özür dilerim, bu, bununla özür. ilgili mücadele etmeyi dediniz de acaba Demirtaş'ın avukatları, Cumhurbaşkanı'nın tabi cezayı soruşturma ve yargılama e, dokunulmazlığı var ama İçişleri Bakanı'nın anayasa 138'e rağmen yaptığı bu açıklamalar nedeniyle İçişleri Bakanı hakkında da bir suç duyurusunda bulunmayı düşünür mü? Demirtaş'ın avukatları böyle bir şey düşünülüyor mu? Yani onu bir kendi aramızda konuşmamız gerekir. Bilemiyorum şu anda tabii başka diğer avukat arkadaşlarım adına bir şey söylemiş olmayayım. bütün Açıkça açıklamaların... 277'ye aykırı. Anayasa 138'e aykırı çünkü. Tabii o çok açık, çok açık bir durum var. Mı? Masumiyet karimesinin de ihlali sonuçta herhangi bir mahkumiyet e, hükmü verilmeden sürekli olarak katil denilmesi, eli kanlı denilmesi, terörist denilmesi, bütün bunlar her ne kadar bağımsız ve tarafsız bir yargı denilse de insan hakları mahkemesinin kararında da söylediği gibi özellikle 18. madde ihlaline yani bütün bunlar siyasi sebeplerle gerçekleşiyor e, dediği e, Kararındaki değerlendirmede de söz konusu. Mahkeme özellikle şunu vurguluyor, özellikle o halden sonra e, Türkiye yargısının ciddi bir şekilde baskı altında olduğu ve kararların siyasi iklime göre şekillendiğini, özellikle Hakimler Savcılar e, Yüksek Kurulu'nun, yani şimdiki adıyla e, Hakimler Savcılar Kurulu'nun e, atamalarının, Ve buradaki değerlendirmelerin kendisinin yargı bağımsızlığı üzerinde ciddi endişeler içerdiğini söylüyor uluslararası kurumların raporlarına dayanarak. Dolayısıyla yargının zaten talimat altında olduğunu gösteren bir takım emareler burada çok ciddi bir şekilde var. Bunlara karşı hangi yollara gidilir ne olur onu dediğim gibi konuşmamız lazım bu noktadan sonra. Ama biz özellikle bu kararı gerçekten uygulaması gereken mahkemeler yapıyoruz. Mahkemeler ve savcılar e, üzerinde, savcılıklar üzerinde e, yazılı bir şekilde dilekçelerimizi, taleplerimizi onlara gö göstererek, göndererek, ileterek e, bir takım taleplerde bulunacağız. Şimdi insan Hakları Mahkemesi kararı 22 Aralık tarihinde Türkiye saatiyle 5'te, insan Hakları Mahkemesi'nin sitesinde yayınlandığı andan itibaren kesinleşmiş vaziyette. E, o yüzden... E, bu kararın uygulanmasının geciktirildiği her an aslında e, bu ihlaller devam ettiriliyor ve yenileri işlenmeye e, devam ediliyor. O yüzden de kararın kesinleşmesiyle birlikte artık insan Hakları Mahkemesi devreden çıkıp Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yani insan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen makama bu yetki denetleme görevi geçtiği için e, Bakanlar Komitesi önünde de taleplerimizi uygulamıyoruz. dile getirmeye başlayacağız e, ve bu noktadan sonra artık Bakanlar Komitesi e, hükümetle birlikte e, görüşerek Osman Kavala sürecinde olduğu gibi en son e, tahliye edilmesi ve daha uzun vadede de beraatinin sağlanması için e, gerekli görüşmeleri yapacak. Uygulamama iradesi çok açık. Biz zaten bu tarz hani daire kararından e, sonra verilen tepkiler sebebiyle bu kararın da uygulanmayacağından Ee, ...en azından uygulanmaması için bu tarz açıklamalar yapılacağından emindik, gayet hazırdık, bekliyorduk. Ee, o yüzden bundan sonraki aşamada e, hangi, nasıl işleyeceğini aslında Bakanlar Komitesi önündeki süreçle birlikte... ...hükümetin oraya ne söyleyeceğiyle e, birlikte e, göreceğiz. Uygulanması gerekir, eğer uygulanmazsa da e, bağlayıcı olan insan hakları mahkemesi kararlarının yerine getirilmemesi sebebiyle başvurulabilecek bir takım e, yollar var. Bunları daha öncesinde başka ülkelerde tecrübe ettiler, başta Azerbaycan olmak üzere. E, Azerbaycan'ın da Selahattin Demirtaş'ı diyebileceğimiz muhalif bir lideri vardı, İlgar Mamadol. E, onunla ilgili de insan hakları mahkemesi mahkup dayalı olmayan bir kitap. tutuklu kararı verildiğini ve bu tutuklama kararının e, muhalif bir milletvekilini susturma ve cezalandırma amacı taşıdığını söylemişti. Aynı Selahattin orada taşıda, da evet, orada da sanıyorum 3 yıl gibi bir süre Mamadol e, bu ihlal kararlarına rağmen tutuklu kalmıştı. Evet çok uzun bir, bir de, süre. Evet ve bir de sanıyorum eee ile ilgili de zaten Bakanlar Komitesi bu Eylül ayının başında süreci izleme kararı alıp izlemeye başlamıştı. Bu yakında zaten yine Bakanlar Komitesi Kavala ile ilgili herhalde bir karar verecek diye düşünüyorum. Verdi Demirtaş'tan. Evet, evet verdi aslında. Orada şöyle ilginç bir süreç oldu. Osman Kavala'nın insan Hakları Mahkemesi kararı Mart 2020 tarihinde kesinleşti. İşte. ve normalde Bakanlar Komitesi yılda dört kere toplantı yapıyor. Ocak'ta, Mart'ta, Eylül'de ve Aralık'ta ve bu E, toplantılarda hangi davaların inceleneceği, gündeme alınacağı hala öncesinden duyuruluyor. Mart ayındaki oturumda normal şartlarda Osman Kavala'nın davası e, adı yoktu gündem içerisinde. Fakat karar kesinleşince Bakanlar Komitesi durumun aciliyeti gereğince Osman Kavala'nın dosyasını derhal incelemeye aldı. Zaten şu anda nitelikli bir usulle yani çok hızlı ve önem edilerek, atfedilerek e, takip ediliyor. Daha sonrasında hem Mart oturumunda ilk defa başladı inceleme, ondan sonrasında Eylül'de ve Aralık'ta tekrar görüşüldü. 1-3 Aralık 2020 tarihli en son ve en güncel oturumda çok sert bir açıklama yayınladı, bir ara karar aldı Bakanlar Komitesi ve dedi ki Anayasa Mahkemesi'nin Mayıs'tan beri bu dava hakkında karar vermemesi, bunu sürekli geciktirmesi kabul edilemez. E, bu konuda zaten verilmiş bir ihlal kararı var. Bu ihlal kararı doğrultusunda hızlı bir şekilde hareket etmesi gerekirken sürekli olarak erteliyor ve karar vermiyor. Bu zaten bir eleştiri konusu. Onun dışında da dedi ki teker teker gerekçelerini sayarak Kavala'nın ikinci kere tutuklanması birinci tutukluluğunun... E, ...onun da bir devamı niteliğinde... ...çok güçlü karim neler var... ...bunu gösteren dedi ve... ...serbest bırakılması için... ...bütün kurumlara acil olarak... ...çok güçlü bir çağrıda bulundu. Fakat biliyoruz ki... ...Anayasa Mahkemesi hala karar vermedi. 29'unda verecek kararını. Onun ne karar vereceği... ...veya o karara... ...uyulma iradesi gösterilip gösterilmeyeceği... ...önemli olacak şimdi bu noktada. Eğer... Hem Osman Kavala'nın Anayasa Mahkemesi bir ihlal kararı vermesi durumunda serbest bırakılmaması gündeme gelirse ya da hiç Anayasa Mahkemesi de bir ihlal kararı vermezse ve bu tutuk hali sona erdirilmezse Demirtaş kararıyla birlikte e, Bakanlar Komitesi artık e, harekete geçebilir. Türkiye'deki genel durumu da e, değerlendirerek ve önündeki Azerbaycan örneklerini de dikkate alarak. Eğer Bakanlar Komitesi'nin 3'te 2 oy çokluğu ile bir karar alması sağlanırsa karar uygulamayan devletlere karşı bakanlar komitesinin bir takım yaptırım mekanizmalarına başvurma imkanı var yeni getirilen düzenlemelerle birlikte Bu bağlamda insan hakları mahkemesine Bakanlar Komitesi bu sefer dosyayı kendisi taşıyıp Türkiye'yi insan hakları mahkemesine insan hakları mahkemesi kararını uygulamadığı için şikayet edebilir Eğer böyle bir durum olursa, E, bu koşullar altında Türkiye'nin gerçekten bir an evvel e, hem Osman Kavala'yı hem Selahattin Demirtaş'ı hem de benzer durumda olan kişileri elbette ki tahliye etmesinin ve hatta beraat ettirmesinin önünün açılmasını sağlayacak bir takım imkanlar var. İş buraya gelirse e, eğer bu çok ciddi bir şey olur. Türkiye'ye karşı ilk defa bir uluslararası kurum böyle bir e, aktif bir yaptırım mekanizması uygulamış olur ve yine de buna rağmen... E, serbest bırakma olmazsa da e, yine bu yeni getirilen düzenlemelerle Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkartmaya kadar gidebilecek bir e, yaptırım silsilesi e, öngörülüyor bu yeni düzenlemelerde. Tam, tam burada tam burada izleyicilerimize bir e, açıklamada bulunmak istiyorum. Çünkü bazı izleyicilerimizin e, sürekli kavala, sürekli demirtaş kararlarından bahsetmiş olmamızı, Yani başka e, konu yok mu diye eleştirdiklerini e, duyduk e, haklı da olabilir. Ama gerçekten şimdi sizin son olarak açıkladığınız bu hukuki ve siyasi süreç aslında Türkiye'nin daha evvel de söylediğim gibi rotası açısından o kadar yaşamsal ki adeta Türkiye nereye gidiyor diye sorduğumuzda bir turnusol kağıdı niteliğinde. Sadece Kavala'yı, sadece Demirtaş'ı ilgilendiren değil. Ülkenin tamamının hukuk sistemini, tamamının yargı sistemini, tamamının anayasal düzenini, tamamının demokratik sistemini ilgilendiren konular bu kadar yani turnusol kağıdı bu kadar yaşamsal olduğu için İster istemez bütün süreçleri Türkiye'nin e, adeta bir fotoğrafını çeker nitelikteki bu kararları maalesef konuşmak zorunda kalıyoruz. Keşke böyle bir süreç yaşamasak e, biz de bunları konuşmasak. Keşke. E, evet yani bu son düzenlemelerle e, Avrupa Konseyi'nden de çıkarılma noktasına gelebileceğimiz bir süreç. Ki umarız böyle bir durum yaşamayız. Ee, yani bu süreci yaşamanın ötesinde Türkiye bugüne kadarki demokratik deneyimleriyle, anayasal tecrübeleriyle, yaşadığı olağanüstü dönemlerle ve e, anayasasında, yasalarında Avrupa Birliği'ne girişle ilgili müktesebatın e, toplumumuza aktarılışıyla ve bu dönemdeki akademisyenleri, hukuk eğitimi, öğretimi, yargı uygulamalarıyla ilgili geldiği aşama dikkate alındığında dileriz ki böyle bir süreci yaşamayız ve Türkiye tehlikeli bir rotaya doğru gitmez diye düşünüyorum. Yani bu çok ağır bir süreç olur Türkiye açısından. Ben açıkçası zaten işlerin Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkartmaya kadar varabileceğini düşünmüyorum ama konseyin de buna e, yanaşmak isteyeceğini düşünmüyorum. Sonuçta 80 derbesini atlatmış ve yine de hala konsey üyesi olmaya devam edebilmiş bir e, ülke ve diğer ülkelerdeki diğer hakiklerlerini de düşünecek olursak. Ama peki, bu ne bir... denleme, peki bu nedenle mi? Peki bu nedenle mi? Nasıl olsa bizi konseyden çıkaramazlar. Nasıl olsa yapacakları siyasi bir laf diye mi bu kadar bu kararlara karşı çıkılıyor ve bu kararların uygulanmasında bu kadar ciddi aksamalar oluyor acaba? Onun da bir etkisi olabilir ama gerçekten çok ciddi bir yaptırım olsa da bunlar artık gerçekten birkaç kişinin nefretine dönüşmüş davalar olduğu için yani onların kişisel olarak beslediği nefrete dayalı olarak ilerleyen davalar olduğu için belki yaptırım Bunun gerçekten yerine getirilecek olması, böyle bir yaptırım uygulanabilecek olması bile tazminat öder geçeriz ne olacak noktasını düşündürüyor olabilir. Bunun tabii Avrupa Birliği boyutu da var bir taraftan. Çünkü Avrupa Birliği çok yakın bir tarihte küresel insan hakları rejimi, yaptırım rejimi tasarısını kabul etti, teknikini getirdi. Onayladı. Bu teklif uyarınca da Alta Birliği de üyesi olmasa da bu teklifin getirdiği düzenlemelerden biri olarak Türkiye'ye bir yaptırım uygulayabilir ve zaten halihazırda ekonomik olarak durum pek parlak olmadığı için bu Türkiye ekonomisinin daha da zora girmesine sebep olabilir. Çünkü her şey elinde sonunda gelip insan hakları ve demokrasinin ve aynı zamanda hukukun üstünlüğü ilkesinin oluşturulur. ne kadar korunduğu, ne kadar dikkate alındığı noktasında e, birleşiyor yani. Önemli olan e, kısım bu haline geliyor. Burayı düzeltmeden zaten diğer kurumlarla e, ve ekonomik olarak hem siyasi olarak hem ekonomik olarak bir uzun süreli birliktelik sağlanabilmesi ya da bir yaptırıma maruz kalınmaması, bir sonuç yaptırım alınmamış olması çok mümkün gözükmüyor bize açıkçası. Evet. Yani sanıyorum biraz da zamanımız az kaldı. Kısa sürede bu önemli kararın Türkiye yargısı, Türkiye siyaseti, Türkiye toplum açısından nasıl noktalanacağını göreceğiz. Ama diliyorum ki ben e, bu halen anayasamız, anayasamızdaki temel düzenlemeler, uluslararası camiadaki Türkiye'nin yeri ama yurttaş olarak önce benim, benim kararım. hukuk güvenliğimin sağlanması açısında olumlu adımlar atılır. Çünkü yakın, daha yakın bir zamanda yani yargı reformu veya hukuk reformu yapılacağı, işte hatta siyasette ciddi açılımlar olacağı, olumlu gelişmeler olacağı, ekonomide yeni açılımlar olacağı konuşuldu. Daha evvelde yargı reformu strateji belgesi açıldıktan sonra, tersine uygulamaları olmuştu. Bugün de şimdi bu uygulamaları yaşıyoruz. Ve bu son e, yargı reformu ile ilgili gerek Cumhurbaşkanının, gerek Adalet Bakanının yaptığı çok ciddi açıklamalar. Hatta işte eee Adaletle Kalkınma Partisi'nin kurucularından olan bir e, Cumhurbaşkanı e, baş bu nedenle ayrılmak zorunda kalması süreci Bir an evvel sonlanır ve Türkiye olması gereken doğru bir yola doğru seyreder diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bizim de en büyük e, dileğimiz bu. Bunun gerçekleşmesi için de e, çalışmaya devam ediyor olacağız. Peki sanıyorum e, zamanımız çok e, az kaldı. E, ben e, hem davanın avukatlarından biri olarak hem de İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi'nden e, avukat Benhan Molo arkadaşımız. üyesi bir arkadaşımız olarak yaptığınız açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ve e, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onları da söyleyelim ve e, programımızı tamamlayalım. Yani bunu bir hukukçu olarak dile getirmek çok üzücü. E, ama ne olursa olsun mahkeme kararlarının olumlu ya da olumsuz, Bu arada bağlayıcı olduğunu, bunun tartışmaya açılmaması dahi gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. Bu her şeyden önce hukuk devleti isek gerçekten bunun en önemli noktası hepimiz açısından bu kararlara saygı duyulması gerekiyor. E, o yüzden bu zıtlaşmadan, inatlaşmadan e, kişisel husumetlerin, E, yargıya taşınmasından, burada bir yargısal taciz olarak muhalif insanlara baskı yapılması uygulamasından bir an önce herkesin e, hukuki güvenliği için e, vazgeçilmesi gerekiyor. Umarım da çok uzun sürmeyen bir inatlaşma olur. Bu inatlaşma sona erer ve e, başta Selahattin taş olmak üzere e, pek çok bu şekilde yargı tacizine maruz kalan insan e, bir an önce özgürlüklerine başlıyor. hoşur. Evet tekrar teşekkür ediyoruz hem size hem de programda e, bizim e, bu kayıtlarımıza ve çalışmalarımıza katkıda bulunan başta Selahattin Çolak ve açık radyon bütün çalışanlarını teşekkür ediyoruz. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyoruz. Teşekkürler, iyi günler. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel